bu hukuk güvenliği hazırlayan ve Bahri Belen ve Aynur Tucel 95.0 açıklar diyordu hukuk güvenliği programını yine ay sonu olduğu için ayın hukuk olaylarıyla başlayacağız ve Ümit Altaş arkadaşımız bize hem Türkiye'deki hem de dünyadaki e, hukuk olaylarıyla ilgili tabii ki hepsine zamanımız yetmez ama önemli görülen bazı başlıkları aktaracak. Sonra biz konuşmaya devam edeceğiz. Evet Ümit'ciğim bu ayın önemli hukuk olayları Ümit Altaş'ın gözünden ve gözlüğünden nasıl Aa, öncelikle herkese merhaba, tüm dinleyicilerimize buradan merhaba diyeyim. Ee, e, tabii yine aslında her ayın sonunda söylediğimiz e, aynı cümleyi tekrar <gülüyor> vurgulayarak söyleme e, ihtiyacı var. O da gerçekten yine yoğun bir ay. Ee, bunu bu kadar kısa süre içerisinde toparlamakta ciddi ciddi zorlanıyor. Çünkü e, geçen aylarda da söylediğimiz gibi... E, neredeyse her güne düşen bir hukuk gündemi var ülkemizde. Ee, i̇sterseniz ilk önce e, bizim yaklaşık 3 ay önce e, alt manşet, manşetten duyurduğumuz e, ama bu ay itibariyle artık e, ilk sayfadan vereceğimiz gündeme geçelim. E, çokça konuşuldu. E, başlık e, aslında Kemal Gözler hocamızdan alıntı Elveda Anayasa Mahkemesi. Ee, bildiğiniz gibi e, İrfan Fidan e, bundan 3 ay önce konuşmuştu, Aralık ayında konuşmuştuk, pardon 2 ay önce, e, Yargıtay üyeliğine utanmıştı ve acaba İrfan Fidan buradan Anayasa Mahkemesi üyeliğine mi gidiyor sorusunun cevabı Ocak ayında belli oldu ve İrfan Fidan artık Anayasa Mahkemesi üyesi. E, Kısa bir e, manşetten verdiğimiz bu gündemi kısa bir şekilde tekrar özetleyelim Açık Radyo dinleyicileri için. E, aslında bu anayasa karşı hile ile olan bu atama ilk değil. E, biz bunun ilkine e, Abdullah Gül zamanında e, hatırlarsanız 2010 yılı zannedersem e, AYM raportörü olan Alparslan Altan'ın atamasıyla karşılaşmıştık. E, Alparslan Altan AYM raportörüydü. E, hemen hızlı bir şekilde Denizcilik Müsteşarlığı'na atanıp e, burada 31 gün kaldıktan sonra e, 2010'da yüksek bürokrat kontenjanından, Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmıştı. E, daha sonra Anayasa Başkan Vekiliği'ne kadar yükseldi Altan. E, Ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da e, FETÖ gerekçesiyle ihraç edildi. Ardından tutuklandı ve ceza aldı. E, bunu hatırlatmış olalım. E, peki e, şimdi İrfan Fida'nın e, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmasıyla beraber e, neyle karşılaşacağız sorusunun e, ilk başta gelen cevaplarından bir tanesi. E, sizlerin de bildiği gibi çok uzun süredir Anayasa Mahkemesi e, bir denge ile gidiyordu. Yani kararlarında genelde e, yürütme ve diğer e, kesimden gelen üyeler arası bir 7-7 şeklinde e, zor davalarda bir oylamayla karşı karşıya kalıyordu ve genelde de e, başkanın oyuyla beraber 8'e 7 ile alınan çokça karara rastladık şimdi İrfan Fidanın ataması ile beraber e, bu dengenin e, bozulduğunu e, konuyu inceleyen akademisyenler e, ve konuyu yakından inceleyen gazeteciler belirtiyor altını çiziyor. Bu önemli bir konu e, özellikle çok sayıda çok önemli davalar anayasa mahkemesinin gündemine gelecek e, ve şu andaki e, başlıklardan bir tanesi de anayasa, anayasadaki, Üyeleri arasındaki bu dengenin şu anda yürütme lehine bozulduğu iddiası. Ee, peki bir başka iddia var yine izleyeceğiz, e, göreceğiz. Şu anda sadece bir iddia. Ee, Zühtü Aslı'nın Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın görev süresi 2023'te bitiyor. Ee, acaba e, İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na da mı gider, aday olur ve seçilme ihtimali olur mu sorusu şimdiden konuşulmaya başlandı. Biliyorum erken ama yine de hani ufaktan bir şimdiden dedikodusu çıkan bu olayın ufaktan bir tedirginliği de olmadı demeyeyim. Neden tedirginlik diyorum? Aslında üç konunun altını çizmek gerekiyor. Bir tanesi 4 günlük bir görev süresinden sonra yani görev süresi diyorum atamasından 4 sonra İrfan Fidan adaylığını açıklamıştı. Zannedersem toplasanız 20 günlük bir yargıtay üyeliği kıdemi var. O süre zarfında herhangi bir dosyayı açtığını zannetmiyorum. Yine daha önceki görev yapan yargıta üyelerinin en az kıdemi dokuz yıl. Yani dokuz yıl boyunca Yargıtay'da görev yapmış olan kişiler Anayasa Mahkemesi üyesi oldular. Şunu da dinleyicilerimiz için açık bir şekilde belirtmek gerekir. Burada elbette yasaya aykırı bir durum yok. Yani illa şu kadar kıdemli kişi ancak e, anayasa mahkemesi üyesi seçilir diye bir düzenleme yok. Fakat bir teamül vardı ve e, hiçbir şekilde yargıta üyesi olarak görev yapmamış olan bir kişinin e, bütün teamüllere aykırı bir şekilde anayasa mahkemesi üyeliğine giden bu süreç ciddi bir tedirginlik yarattı ve Özellikle bu başlığın altını çizerek e, tekrar söylüyorum Kemal Gözler'in makalesine atıfla Elveda Anayasa Mahkemesi dedirtti. E, Ocak ayımızın manşeti, manşet gündemi buydu. Fakat e, tabii ki bitmedi. E, Hatırlarsanız e, İrfan Fidan Yargıtay üyeliğine atan, es zamanlı olarak atan başka bir Cumhuriyet Başsavcısı da vardı. Bu Cumhuriyet Başsavcısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Pınar İshar kapalı cezaevinde kaldığı dönemde de o cezaevinin savcısıydı. Daha sonra yine gündeme evlendikten sonra Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmesiyle gündeme gelmişti. Hatırlayacaksınız Yüksel Kocaman. Yüksel Kocaman da şu anda yargıta üyesi fakat Orada bir iddia var. Ee, burada da çok uzun süre kalmayacağına ve buradan da e, başka bir kuruma atanacağına dair e, şimdiden e, tahminler dolaşmaya başladı. Bilmiyorum sizlerin tahmininiz var mı? E, şimdiden bir tahmin alabilir miyiz sizden de? E, sizce kalır mı yoksa buradan başka bir kuruma gider mi? Susma hakkımı kullanıyorum çünkü söylersem tahminim olur yani merhaba ben öncelikle herkese e, merhaba diyorum az önce selam verme fırsatı bulamamıştım ben de e, sürece bakmak lazım diye düşünüyorum yani e, milli demokratik devrim yapıldığı ve yeni bir e, devlet yapılanmasına gidildiği iddiaları varken kimsenin tahammüle falan bakmadığı ortada <gülüyor> e, lafın ilgili yerlere tamam, ulaşmıştır o zaman diyorsun. siz <gülüyor> evet evet e, sadece ben böyle bir dolaşan hafiften bir şeyler var. Ee, HSK e, diye konuşulmaya başlandı. Tabii ki aylık <gülüyor> ödevimizi izleyip göreceğiz. Fakat ciddi bir HSK başkan bitirdi. vekili mi olacak? HSK büyük e, şimdi o kadar şey değil. Ben en azından bunu <gülüyor> söylemiş olayım. Çünkü böyle dolaşıyor, yazılıyor, çiziliyor. Ee, açıkçası İlfan Fidan içinde yazıldığında çok şey yapmamıştık ama izleyip göreceğiz. Bir alt manşetimiz yine ilk sayfadayız. Ee, uzun süre e, yine atamalarla değişen hukuk teamülüne ilişkin somut bir örnek bu. Ee, önemli bir gündem ee, o da Soma davası. Hatırlayacaksınız 2014 yılı 301 işçi can vermişti ee, ve Akisar Ağal Ceza Mahkemesi'nde mahkeme görülmeye başlanmıştı. Bu dava 2018 yılında bitmişti. Davada 37 kişi beraat etmiş 14 sanık hissi taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet vermekten cezalandırılmıştı. Fakat daha sonra Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2020'de bu kararı bozdu. işveren Gürkan Doğru, Çelik ve Adalı'nın 301 kez olası kasta adam öldürme Ve 162 kez olası kasta yaralama suçlarından ceza verilmesi gerektiğine karar verdi. Ee, bu karara iki Yargıtay Savcısı e, itiraz etti ve kararın düzeltilmesi için e, 8 Ocak 2020 tarihinde başvuru yaptı. E, ve karar bozularak taksille ölüme neden olmaktan ceza verilmesi istendi bu kararda. E. E, savcıların yaptığı başvuruda. E, Tabi burada yine benzer böyle bir atamalarla e, oynanan dengeye örnek. E, bu arada dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi 5 e, kişilik e, bir heyetten oluşuyordu. 3'ü değişti. E, yeni gelenler e, eski Adalet Bakanı ve Müsteşarı, eski HSK Genel Sekreteri ve eski Ceza ve Tevkif Genel Müdürü Ee, bu 3 e, yeni katılımla beraber 5 kişilik heyet yeniden oluştu. Ve Zaten İrfan Pidan da oraya atanmıştı 12. ceza dergesine geçici evet. oldu. Bak, bakın ki yeni heyet 2'ye e, karşı 3 oyla önceki kararını bozdu. E, kararda işveren Can Gürkan'ın bilinçli taksirli ceza verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca sanıkların ...infaz yasasından yararlandırılması da hükmedildi. Önemli bir davaydı. Davanın öneminin dışında da atamalarla beraber son dakikada değişen karar açısından da... E, ...bugünkü ön manşetimiz en azından Ocak ayının e, atamaların e, nasıl hukuk teamüllerini ortadan kaldırmasının yanı sıra... ...daha sonraki önemli olan davalarda da ne gibi durumlarla karşılaşabileceğimize ilişkindi... ...ikisi de bir veri olarak elimizde durdu, ön, ön manşetle ilgili olarak. Fakat e, bu arada e, siz de dikkat etmişsinizdir, uzun süredir farklı farklı e, tavırlar e, görülüyor... ...özellikle hükümet çepesinde, hukuk konusunda. E, bu Adalet Bakanı'nın söylemlerinde daha fazla ortaya çıkıyor... Adalet Bakanı bir tarafta okuttu, reform ve benzeri söylemleri dile getirirken bir tarafta da bu tip atamalarla ve kararlarla karşılaşıyoruz. Adalet Bakanlığı'nın sitesinde e, bir haber paylaşıldı. Bu haberde e, Adalet Bakanlığı'nın İnsan Hakları dairesi Başkanlığı'nın Avrupa Konseyi ile gayri resmi bir çalışma grubu oluşturduğu duyuruldu. E, bu E, grup da, yani bu gayri resmi çalışma grubu da ilk toplantısının 7 Ocak günü yaptı. E, bu toplantıya e, İnsan Hakları Dairesi Başkanı Adalet Bakanlığı'nın e, ve aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin e, İnsan Hakları Genel Müdürü katıldı. E, bu toplantının ana gündemi ise e, insan hakları eylem planındaki hazırlık çalışmaları oldu. Bütün bu atamalar, bütün bu kararlarla karşılaşırken insan merak etmeden de duramıyor. Acaba bu insan hakları eylem planındaki hazırlık çalışmaları nedir? Bütün karşılaştığımız somut durumlar tam tersini işaret ederken bir taraftan da Adalet Bakanlığı'nın gayri resmi çalışma grubuyla yürüttüğü bu başlığı da yakından izlemeye devam edeceğiz. Evet. Diğer bir, geçtiğimiz aylarda da e, hatırlarsanız e, Fikri Takip başlığı altına aldığımız başlıklardan bir tanesiydi ve her ayda bu konuyla ilgili güncel gelişmeleri izli, dinleyicilerimizle e, paylaşmaya çalıştık. E, bu da e, sosyal e, platformlarının e, Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğuna ilişkin olan e, konuydu. Evet. Ömer e, Fatih Sayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Twitter'dan duyurdu e, ve paylaşımda Facebook, Instagram'ın e, YouTube, TikTok ve Daily Motion'dan sonra da Türkiye temsilcisi atamasına karar verdiğini e, Twitter'dan da yakın zamanda güzel bir haber beklediğini e, ifade etti. E, hatırlarsanız sosyal medya yasası olarak bilinen E, bu yasa e, çeşitli e, Türkiye'de temsilcisi bulunmayan e, sosyal medya ağlarına cezalar öngörüyordu. E, en son süreçte de bant daraltma noktasına kadar gidecek kademeli cezalardı bunlar. E, dinleyicilerimiz için sadece ufak bir hatırlatma, e, bu yasa özellikle... E, sosyal medya sağlayıcılığını bireysel başvuruları 48 saat içerisinde cevap verme yükümlülüğü getiriyor. E, ve bu başvuruya cevap verilmediği e, için 5 milyon liradan içerik kaldırılmadığı durumdaysa 10 milyon liraya kadar para ceza verme e, imkanı getiriyordu. Ve bir de tabii ki en önemli olan noktalardan bir tanesi de istatiksel ve kategorik bilgilerin E, btK'ya bildirilme zorunluluğu getiriyordu Bu kullanıcılar açısından ciddi bir tedirginlik e, yaratmış. Aynen öyle Aynen öyle Aslında okay. bu, bu konuyu Doktor Ali Pehlivan'la konuşacaktık değil mi? Yani bu konuyu biraz daha evet. önümüzdeki günlerde konuşma e, ihtiyacını sevgili Ümit'in bu <Gülüyor> değerlendirmelerinden sonra e, önemli <Gülüyor> görüyorum. Özür dilerim ki. Evet, yani, Buyurun. Ya, rica ederim olur. E, çünkü e, gerçekten de her geçen gün e, gündemde olacak Yine fikri takipte olduğumuz bir konuydu. E, bu Enizle Hukuk Güvenliği programında fikri takipte bulunduğumuz konuların e, güncel gelişmeleri elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya çabalıyoruz. E, bir tanesi Van'ın Çatak ilçesinde askerler tarafından Gözaltına alınıp daha sonra helikopterden atıldığı iddia edilen e, vatandaşlarımıza ilişkin e, başlığı e, size iki ay önce duyurmuştuk. Buna ilişkin e, raporlar da hazırlandı. Bu konu hakkında e, hala bir gelişme yok. Başlatılmış bir soruşturma sonuçlanmış herhangi bir e, soruşturma veya herhangi bir beyanat yok. Fakat e, buna e, bakarken... Başka bir e, konuyla karşılaştık. O da Ocak ayında yine gündeme geldi. Gökhan Güneş, elektrik işçisi e, ve bir gece vakti kaçırıldığı duyuruldu Twitter'dan. E, ciddi bir kamuoyu oluştu ve beş gün boyunca kendisinden haber alınamadı. Beşinci günün sonunda e, daha sonra eline geldi ve e, bir basın açıklaması yaptı avukatlarıyla beraber. E, burada E, kaçırıldığını, işkence gördüğünü, e, kendilerini görünmeyenler olarak adlandırılan bir grup tarafından kaçırıldığını söyledi. Avukatları kolluk birimleri tarafından kaçırıldığını ve kamuoyunun e, baskısıyla beraber bırakılmak zorunda kaldığını iddia ettiler. Bu konuyu da e, yakın gündemimize alıp incelemeye çalışacağız. Eee bu, konuyu... bu konuda da bu konuda da hemen söyleyeyim İstanbul Barosu'nda bulunan değişik avukat grupları bu yaşamının tehlikede olduğunu düşünerek ortak bir basın açıklaması yaparak bunun soruşturulmasını ve Gökhan'ın bir an evvel neredeyse bulunmasını istemişlerdi. Onu da ben ilave etmiş olayım. E, geç, geçtiğimiz ayın en çok konuşulan gündemi e, Whatsapp Oldu. Ee, özellikle Whatsapp e, kullanıcılarına gönderdiği bir bildirimle uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılığının verilerini çatı şirket Facebook ile paylaşmayı kabul etmesi gerektiğini belirtti. Ee, 8 Şubat'ı da son tarihi olarak e, belirtti. Bunun hemen arkasından Rekabet Kurulu ve kişisel Veriler Koruma Kurulu Whatsapp'a e, reysen soruşturma başlattı. E, farklı ülkelerden de buna benzer soruşturma haberleri geldi. Bunun üzerine e, WhatsApp geri adım atarak e, yeniden gözden geçireceğini, bu gizlilik sözleşmesindeki veri paylaşım konusunu ve o zamana kadar 8 Şubat olarak e, son tarih belirtilen bu 8 Şubat'ı 15 Mayıs'a uzattıklarını belirtti. Bu e, geçen ayın en çok Google'da e, arama motorlarında aranan konularından bir tanesi olayınızda hukukla ilgili olarak. E, Cezayirlerinden e, haber var. E, Cezayirlerinde e, 107 tutuklu, e, en son bir hafta önce açıklanan e, Özgürcü Hukukçular Derneği raporunda e, 107 olarak geçiyordu. 107 tutuklu hükümdünün e, açlık grevine e, başladığı ve bugün itibariyle açlık grevin 63. 63. gününde olduğunu e, belirttiler. E, Açlık grevinin e, gerekçesi ise hak işlerlerine, cezayelerinde e, her gün daha fazla arttığını e, belirttikleri hak son verilmesi ve Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılması talebi olduğu belirtildi. E, bunun dışında genel olarak yine yoğun bir adliye gündemimiz oldu bu adliye gündeminin en sıcak gündemi Boğaziçi Üniversitesi ile başladı. Boğaziçi Üniversitesi'ni bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı kararnamesi ile atandı. Bunun atanması ile beraber eee protestolar başladı. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Bu gözaltılarda da yine çıplak arama iddiaları ...tekrar gündeme geldi. Ee, Ankara Barosu ve İstanbul Barosu'na... ...Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni... E, ...verildi. Ee, İstanbul Barosu ve Ankara Barosu yönetim kurulu... ...üyeleri hakkında. Ee, hatırlayacaksınız, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın... ...bir açıklaması vardı. Bu açıklamaya ilişkin olarak... ...her iki baro... E, ...konuya ilişkin e, bir basın açıklaması... ...yayınladılar. E, bu basın açıklaması sonrasında bir soruşturma başlatıldı ve Adalet Bakanlığı da e, bu soruşturmaya izin verdi. Ocak ayındaki günlerimizden bir tanesi de buydu. E, eski bakan milletvekili e, CHP üyesi Fikri Sağlar e, bir televizyon programında Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takınıyor. Bununla mücadele edilmeli ifadelerini kullanması sebebiyle halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatıldı. Yine e, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Ee, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması olayıyla ilgili olarak suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçlu yövmek suçlamalığıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Ee, daha önce aynı suçlamalar için takipsizlik kararı verilen Kaftancıoğlu bu ile 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak. Eğitim Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı e, yine Ocak'ta e, ki sıcak gündem maddelerinden bir tanesiydi. E, 2014 sonbaharında meydana gelen Kobani olaylarına ilişkin eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksektağ'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında e, hazırladığı iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede 108 sanık hakkında 38 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Hızlı bir dava süreci kamuoyuyla yakından izlediği biraz böyle magaziner gündemi de yoğundu. Adnan Oktar davası. Adnan Oktar davası da sonuçlandı. Adnan Oktar birden fazla suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cinsel istismar, eziyet, nitelikli dolandırılacak gibi çeşitli suçlamalar vardı Oktar hakkında. Ve tabii 220. maddeye göre suç örgütü yöneticisi olmaktı. Evet, evet. Onu da ekleyerek yine Ee, Cumhurbaşkanlığı e, tarafından gelen e, bir e, dava var, o da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na e, kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle 1 milyon liralık tazminat davası açmıştır Recep Tayyip Erdoğan, hatırlayacaksınız. E, Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a 1 liralık tazminat davası açtı. E, Yine e, CHP İstanbul İlk Başkanı'nın açtığı bir dava var adliye koridorlarında. Kendisine DHKPC militanı olmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu' tazminat davaları da açtı. E, hatırlayacaksınız e, yine e, biraz eski bir dava 15 Temmuz darbe girişimi esnasında İstihbarat, istihbarat Daire Başkanlığı, ele geçirmeye çalıştığı suçundan yargılan 17 sanık vardı. Bunlar hakkındaki karar açıklandı. Fuat Avni ismini Twitter hesabının kullanıcıları olduğu öne sürülen eski başbakanlık uzmanı ve istihbarat daire başkanı eski çalışanı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Atilla Taş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığını söyledi daha bir dava vardı, e, içeride kaldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, Akıcı Atilla Taş'ın tutuklanmasının hukuksuz ve keyfi oldu kararını e, duyurdu Ocak ayı içerisinde. E, bir yakın polemik olarak yine bu Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında gidip gelen e, bir polemikti. Hatırlayacaksınız Soylu'nun... E, Annesine ilişkin olarak beyan edilen sözlerden kaynaklı e, savcılık ifadesine çağrılan kişinin serbest bırakılmasına ilişkin olarak beyanatları vardı. E, bu kişi hakkında bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Twitter'da hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle başlatılan şey soruşturmada kamu görevlisinin görevinden dolayı alenen hakaret suçundan bir yıldan iki aydan iki yıldan dört aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame e, hazırlandı. Yine e, yakın dönem e, davalarından bir tanesi hatırlayacaksınız. Hendek e, Hendek Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası e, burada e, yaşanan patlamada yedi işçi hayatını kaybetmişti. Bu yedi işçinin hayatını e, Hayatın kaybetmesinin yanında birçok işçi de yaralanmıştı. İşte bu e, konuya ilişkin olan dava 6-7-8 Ocak'ta Sakarya bir ağır ceza mahkemesinde görüldü. E, duruşmanın sonucunda tüm tutuklu sanıkların tutukluk halinin devamına karar verildi ve duruşma 15 Mart 2020'ye ertelendi. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 3. Ceza Dairesi, Tutuklu iş insanı Osman Kavala ve diğer 8 kişi hakkında beraat kararlarını kaldırdı. Adliye koridorlarından bir tekrarlara geçelim. Ee, tekrarlar e, sayfamızda e, yine Devlet Bahçeli'nin HDP'yi kapatma çağrısı var. Ocak ayında e, Devlet Bahçeli bir adım daha bu söylemini ileriye götürerek e, kapatma davası açılmasını e, aksi durumda e, MHP'nin e, kapatma davası açma yeterli veren siyasi partiler kanunu 100. maddesini yerine getireceğini söyledim. E, 100. madde neydi e, hatırlayalım. Anayasada yazılı nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir siyasi partinin kapatılması davasının açılması C fıkrası bir siyasi partinin istemi üzerine olur. Bunun arkasından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan HDP için kapatma davası açılmasını istedi. E, tekrar e, başlığımızın, sayfamızın altında Bir de yeniden e, tekrar e, aynı görevi e, uzatan ve görevine devam eden bir haber var. E, hatırlayacaksınız Rütük e, başkanlığı görev süresini tamamlamıştı Ebu Bekir Şahin. Yapılan seçimle yeniden başkan seçildi. E, tabii daha önceki gündemlerimize dile getirmiştik. E, neden Ebu, Ebu Bekir Şahin'in e, özellikle başkanlığı önemli ve Rütük'ün bu yapısı... En son Halk TV'ye ilişkin olduğu verdiği bir para cezası kararında e, aynen şu ifade geçmişti. E, medyanın iktidarın yıkılmasına sebep olabilecek, ekonomik kararlara hükmedebilecek, daha açık ifadeyle istediğini başa getirebilecek, istediğini alaşağı edebilecek derecede önem arz ettiği bir durumda, her program konuğunun medya kanalıyla istediğini söyleme özgürlüğünden alınan, bahsetmek asla mümkün olmayacaktır. ilginç bir gerekçe. Ee, tamamen e, bu da yine temülleri hukuku, e, ifade özgürlüğünü, bunun ilişkin iştahatları yeniden yeniden yeniden e, düşündürten e, bir gerekçe. E, aynı yapı devam ediyor. Ebu Bekir Şahin e, Rütüp başkanlığını da devam ediyor. Bu e, Dünya gündemine geçmeden ve bu ayın gündemini bitirmeden isterseniz kısa bir müzik adası verelim ve e, geçtiğimiz ay Hrant e, Dink'i andık. E, biz de bir kez daha e, bu ayın sonunda ranting Dink için e, Mikhail Aslı'nın Dersi Mermeni hak Şarkılar albümünden hamam atlı parçayı çalalım. 95.0 e, hukuk gündeminde... E, Ümit Altaş arkadaşımız Türkiye'nin ve dünyanın aylık hukuk gündeminde mercek altına e, yatırılan e, konularına devam ediyoruz. E, evet Ümit'ciğim. Çok kısa dünya gündemiyle e, toparlayayım. E, tabii ki Ocak ayının dünya gündeminin başında e, o fotoğraf karelerini hatırlayın. Amerikan parlamentosunun basılması e, ondan sonra yaşanan olaylar. Evet. Tabi arkasından Trump'ın azledilmesi, isyana kışkırtma suçlamasıyla azledilmesi geldi. Trump iki kez aralarda azledilen ilk lider. E, fakat tabi e, programımız açısından bir önemi de e, CNN'in verdiği habere göre e, Trump e, azledilmesinin sorumluluğunu avukatına yıktı. E, Rudy Giuliani ve avukat masraflarını ödemeyeceğini e, söylemiş. Evet. İlginç tabii ki onu <gülüyor> en azından şeyim. Bu arada e, Google çalışanları küresel bir sendika ittifayla bir araya geliyor. Önemli bir referde. Alfa Global olarak adlandırılan Amazon çalışanları da dahil olmak üzere dünya çapında 20 milyon kişi temsil eden bir federasyon olan UNI Global Union'a bağlı olarak faaliyet gösterecek yeni bir ittifaktan bahsediliyor. Ee, ABD, Birleşik Kralık, İsviçre gibi 10 farklı ülkede 13 farklı sendikalaşmaya gidiliyor. Bunu da diğer önümüzdeki aylarda da izlemeye devam edeceğiz. Joe Biden gelir gelmez, Donald Trump'ın orduda trans görev yapmasını engelleyen kararını iptal ederek trans bireylerin ABD ordusunda görev yapabilmesini önüne açarak başladı. Bunun dışında birçok Trump zamanında alınan kararları da Ee, yeniden yeniden e, yürürlüklerini ortadan kaldıran kararlar almaya başladı Biden. Tabii ki Trump da gider, e, gider ayak, e, yine e, af ve yine en son yetkisini kullanarak kararnameler yayınladım. Pakist şeyde, e, Wikileaksin kurucusu Assange'a ilişkin, e, ABD iadesine ilişkin bir talep vardı hatırlayacaksınız. Londra Merkez Ceza Mahkemesi, Assange'ın zihin sağlığının bozulması tehlikesi ve intihar riski gerekçeleriyle bu talebi reddettim. Ee, Pakistan'dan bir haber var. Ee, Pakistan'da Lahore'da yüksek mahkeme cinsel saldırı mağdurlarına uygulanan bekaret testinin hiçbir adli tıp ihtiyacından kaynaklanmadığını mağdur kadınların onurunu zedelediğini, yasa dışı anayasa aykırı olduğuna hükmetti. Bir de ilginç bir e, soruşturma var, ee, Pakistan'dan geldi bu soruşturma haberi. Ee, İslamabad dahil ülkenin tamamında bir elektrik kesintisi yaşandı. Ee, hala sebebi bilinmiyor ve bu kesintilerin neden meydana geldiğine ilişkinde e, geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Ee, yine siyah bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesi haberi var. Bu sefer Belçika'da, başkenti Brüksel'de ee, bu öldürülme haberinin duyurulmasıyla beraber geniş çaplı bir protesto başladı. Ee, Filistin'de e, başkanlık seçimlerinin yapılmasına karar verildi. Ee, hatırlayacaksınız e, 2007'de e, Gazze Haması'nın ve Batı Şeriyatı ise El Fethi'nin yönetiminde kalmıştı. Ee, ve O günden bugüne seçim yapılmamıştı. Ee, ilk kez 22 Mayıs 2021'de milletvekili, 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimleri e, yapılacak. Ee, üzücü bir haber, Afganistan'dan iki kadın hakim öldürüldü. Ee, ikisi de yüksek mahkemede görevli iki üyeydi. Ee, şu ana kadar üstlenen olmadığı e, haberleri var. Ee, Yine bir diğer konu ise bizdeki benzer tartışmalar İspanya'da yaşandı. İspanya Genel Kurmay Başkanı öncelik sırasında yer almamasına karşın koronavirüs aşısı yaptırdığını ortaya çıkması üzerine görevinden istifa etti. Hollanda'da denk gelmişsinizdir, Hollanda'da da protestolar var. Cumartesi akşama yürürlüğe giden sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik E, aşırı sadece partilerin başını çektiği söylenen protestolar başladı e, ve 15 şehirde acil durum ilan edildi. E, yüzlerce protestocu göz altına alındı. Başbakan e, olayların özgürlük mücadelesiyle ilgili olmadığını belirterek, önlemleri eğlence için almadıklarını ifade etti. E, son haber Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı toplantısında, Toplantının ardından Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditinin tamamen ortadan kalkmadı. Ancak Türkiye'den gelen olumlu mesajlar ve Yunanistan'la görüşmelerin yeniden başlaması sebebiyle Aralık 2020'de AB liderler zevesinde alınan yaptırım kararlarının şimdilik rafa kaldırıldığı belirtildi. Ve son aslında bugünün de Ocak ayında bitiren son haberimiz. Bu da şeyden geldi, Davos her yıl, İsviçre'nin Davos Kasabası'nda gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu e, dün başladı, e, aslında dün değil 2-3 gün önce, tam şey yapayım, 29 Ocak'ta yani yarın sonlanacak. Fakat e, buradaki, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun ana başlığı ilginç, büyük sıfırlama ana teması etrafında konuşuluyor. Ve Davos'un ana gündemi büyük sıfırlama ve alt başlık olarak da gezegenin geleceği adil ekonomiler, iyilik için teknoloji, toplum ve çalışmanın geleceği, sağlıklı gelecek jeopolitiğin ötesinde daha iyi bir iş dünyası gibi başlıklar var Benden bu kadar. Evet, bir de Belarus işte. vardı. Ee, Uluslararası Örgütü'nün Belarus hakkındaki raporu. Siz insan değilsiniz başlıklı. Ben de ek olarak bunu evet. söylemek isterim. 12 Eylül'de işkence merkezi olarak bilinen hani D harfinin Arapçası olan Dal diye kısaca söylediğimiz derin derinlemesini araştırma laboratuvarları buralarda yoğun gözaltında tutulan kişilerin yoğun sistematik olarak işkenceye uğradığını biliriz. Belarus'ta da benzer bir yapılanma olmuş. Akres SİNA isimli bir e, gözaltı birimi var. E, Ağustos ayından beri e, protestolar e, sürüyor biliyorsunuz ülkede. E, bu protestacıların barışçıl olduğuna ilişkin bir gözlemi var Aför örgütünün ve e, bu muhaliflere yönelik yaygın ve sistematik bir e, işkence e, polisinin uyguladığını söylüyor ve bu e, demin adını andığım işkencehaneden e, dışarıya e, çığlıkların, e, bağırışların, çağrışların yansıdığı söyleniyor ve uluslararası topluma çağrı yapılıyor sessiz kalmayın etkin adım atılmalı diye. Ben okuyunca çok etkilendim. Eski günlere gittim. Bunu da ben eklemek isterim sizin raporunuza. Peki. Pardon Bahar Bey hazır, <gülüyor> e, e, hazır e, şey söylemekken şeyi de ekleyelim tabii ki e, bu arada Tehlikedeki Avukatlar Günü. E, tamam da bunu, tam da da bunu bu konuda bir şey diyecekmişsiniz diyecekler. Evet. <gülüyor> Evet sizde <gülüyor> evet, Avukatlar da eziyet görüyorlar artık müvekilleriyle özdeşleştirildikleri için. İnsanların masumiyet karinesi zaten dikkate alınmıyor. Bir de e, hakkında henüz mahkumiyet hükmü kurulmamış insanlara hukuki yardım sundukları için avukatlara ciddi sistematik bir dışlama uygulanıyor. Dolayısıyla bu sene tek, tekrar önem kazandı tehlikede olan avukatlarla ilgili günün. O, o zaman o zaman Ümit'ciğim devam edelim. Bu, bu yıl tehlikedeki avukatlar olarak sanıyorum Azerbaycan'daki avukatlarla ilgili bir şey var. Değil mi? Aa, evet. Evet e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde e, avukatlar bu konuya ilişkili açıklama yaptılar. E, e, konuyu dile getirdiler. Ankara'daki <gülüyor> açıklama e, izin verilmedi. Engellenmeye çalışıldı ama Türkiye'deki Ee, çeşitli alanlarda e, avukatlar basın açıklaması yaparak Azerbaycan avukatların yanında olduklarını dile getirdiler. Ee, Azerbaycan avukatlar da e, aynen sizin belirttiğiniz gibi, Aynur Hanım da belirttiği gibi e, ciddi olarak baskı altındalar ve e, orada e, bu mücadelelerini de tek başlarına yürütüyorlar. E, yanlarında güçlü bir baro yapılanması da yok. E, Bu sene bu, bunlardan kaynaklı olarak Azerbaycanlı avukatlara e, verildi. Artık Türkiye'deki avukatlara verilmesinden de çünkü <gülüyor> Türkiye'deki avukatlar sürekli bir tehlike altında her sene her sene. E, bu e, sene Azerbaycanlı avukatlar. Aslında avukatlık yasamızda çok açıkça belirtilen yargının kurucu unsuru olan savunmayı bağımsız ve serbestçe teslim e, temsil eden avukatlar düzenlemesi Ee, avukatlık mesleğinin tarihsel gelişimi içinde tamamıyla doğru bir saptama yani dünyanın her yerinde avukatlar e, kişilerin hak arama özgürlüğünün savunma e, ihtiyacının temsilcileri ve ve bunlar olmadığı takdirde e, yargılama sonucunda üretilen adalet ürünü eksiksiz ve problemli bu bakımdan da hem işte Havana kurallarının 18. maddesinde e, devletlere avukatların girdikleri dava dosyaları ve temsil ettikleri müvekkilleriyle özdeşleştirilmemesi ve bir anlamda onların savunma hakkının korunması ile ilgili bir e, Evrensel Birleşmiş Milletler düzenlemesi var hem de 2020 yılında e, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bir tavsiye kararı var. Orada da Ee, havana kurallarını atıf yapıyor. Konseyin daha evvelki tarihlerdeki tavsiye kararlarında da e, işaret ediyor ve avukatların her e, hemen hemen ülkede e, temsil ettikleri müvekillerle ilgili çevre haklarını savunan işte değişik siyasi davalarda örgütlerin e, temsilcisi olduğu iddia edilen kişilerin savunmasını yapan avukatlarla ilgili olarak hatta devletin içinde işte yolsuzluklara karışmış kişilerin ortaya çıkması konusunda e, görev yapan avukatlara yönelik baskıları e, ve e, avukatların sonuçta ciddi tehlike altında olduğunu görüyoruz. Devletlerin bunları önlemek için gerekli tedbirler alması gerektiğinde Avukat Konseyi Parlamenterler Meclisi bir tavsiye kararı ile 2020'de belirtti. Çünkü avukatlar eğer özellikle siyasi davalarda ve devlete karşı devletin taraf olduğu davalarda korkusuzca bağımsız bir şekilde avukatlık yapamazlar ise ortaya çıkacak Ee, ürünün gerçek anlamda bir adalet olduğundan söz edemeyiz. Ee, i̇şte bu, bu da e, bu yıl e, böyle bir tehlikenin çok somut olarak yaşandığı, tehditlerin olduğu, işte e, ofislerinin basadılarak tehdit edildiği Azerbaycan'la ilgili e, böyle bir e, karar. Yani Hı. Azerbaycan'daki avukatların en tehlikedeki avukatları olduğu tespitiyle E bu güne dikkat çekildi. Bir, bir de, de şey belki e, şey, e, Ocak ayında atla, atlamayalım. Eee ben atladım. E, bir de üzücü bir vefat haberimiz var. Eee Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuk hocamız e, Necip Koca Yusuf oldu. Eee Evet, Hı, ben e, Necip Kocaoğlu'nu şey, okudum. Ocak'ta İstanbul'da. bir yılında. Evet. İstanbul yani Hukuk Fakültesi Hucum Medeni Hukuk Kürsü Profesörlerinden değil mi? Hem hem eee evet. borçlar e, hukuku ki borçlar özeli evet. çok özel bir kitap hem de miras hukuku konusunda hakikaten e, Türk hukukunun, medeni hukukunun e, çok önemli hocalarından biriydi. E, hukuk camiasının da başı sağ olsun diye düşünelim. Çünkü bu kadar değerli hukukçular gitgide e, azalıyor. Bakalım geriye kalanlarla e, ne yapacağız. Bir, bir de şeyi söyleyelim. E, ben isterseniz geçen program söylemiştik ama Fırat davasıyla ilgili hemen hemen sanık savunmalarının sonuna geldi. Önümüzdeki pazartesi günü e, savunmalara devam edilecek. Ve sonra da bir karar verilecek yani bu önümüzdeki hafta mı olur sonraki hafta mı olur savunmalar dinlendikten sonra bir süre sonra mı hüküm kurulur. Ama 14 yıl sonunda e, aslında e, özellikle kamu görevleriyle ilgili cezasızlık e, uygulamasının aşılabildiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla Aşılabildiği dosyalardan biri ama verilecek kararın nasıl bir karar olacağını dosyayı yakından e, takip eden ben bile doğrusu e, öngöremiyorum. E, bu konuda bir tahminim yok. Bunu göreceğiz. Aynur Hanım, e, Gezi davası Türkiye'nin önemli davalarından biriydi ve bu konuda işte, e, Kavala'nın da içinde bulunduğu sanıklar hakkında Beraat kararı verilmişti. Bu karara giderken tamamıyla usulsüz, tamamıyla eksik soruşturmalar yapılmıştı. Ama son dakika hatta Kavala'nın da tutuklu olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen tutuklu olduğu davada son dakikada sürpriz bir karar çıkmıştı. Beraat kararı. Biz bu sonuca sevinirken arkasından işte Kavala ile ilgili dayanaksız ve tuhaf Türkiye hukukunda çok az rastlanan bir tutuklama gözaltı ve tutuklama süreciyle karşılaştık. Bunu da defalarca Kavala'nın avukatları meslektaşlarımızdan dinledik. Ama şimdi e, İstinaf Mahkemesi e, bu konuyla ilgili bir bozma kararı verdi ki, İstinat Mahkemelerinin kuruluşuyla ilgili düzenlemede bozma e, kararı verebilmek çok sınırlı hallerde. Çünkü İstinat Mahkemesi e, kendisine yere ilk mahkemede verilen, birinci derece mahkemelerinde verilen kararlar konusunda ya o kararı onar ya da o kararı kaldırarak beraatse mahkumiyet, mahkumiyetse beraat veya kısmen beraat, kısmen mahkumiyet gibi değişik kararlar verebilir. Yani önceki kararı kaldırıp yeni bir karar kılar ama bozmaya ilişkin e, vereceği kararlar çok sınırlıdır. Usulde yapılan bir değişikliğe dayanarak böyle bir karar verildiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili siz de Bizim en çalışkan programcılarımızdan ve avukat arkadaşlarımızdan biri olarak ne dersiniz Zeynep Hanım? Kısaca kararı özetleyeyim isterseniz. bildiğimiz gibi 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada muhakeme kuralları alt üst edilmişti. Sorgulardan sonra bir gizli tanık dinlemesiyle iş bitirilmişti. Delillerin duruşmada tartışılması gerekiyordu. E, hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi ve ortaya e, e, ikame edilmesi ortaya alınıp değerlendirilmesiyle ilgili süreçlerde eksiklikler vardı. O süreçler ihmal edilmişti. İşte bölge adliye mahkemesi de bunu dikkate almış. Birincisi bütün sanıkları ilgilendiren e, gerekçesi eksik inceleme yapılmıştır diyor. Sen beraat kararı veriyorsun ama. Dosyada açık kaynaklar var, açık kaynaktan edinilen, edinilen e, belgeler var, basın açıklamaları yapmış sanıklar. Dijital materyaller var, bunlarla ilgili inceleme raporları var, sosyal medya paylaşımları, görsel medyada yayınlanan açıklamalar, e, kişiler arasındaki telefon görüşmelerine ilişkin tapeler var. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine e, katılmayla ilgili e, yapılan toplantılarla, görüşmelerle ilgili yapılan fiziki takip tutanakları var. Atılan sloganların içeriği e, önemli, değerlendirilmeli. Değerlendirilmeli, niye değerlendirmeli Sanıklar savunmalarını yaparken geziye sahip çıkıyorlar ve orada yapılanların hukuka uygun olduğunu dile getiriyorlar. Dolayısıyla sanıkların beyanlarıyla, Bu deliller arasında bir e, mukayeseli değerlendirme yapman gerekiyordu. Eksik inceleme yapmışsın. Yeniden değerlendiriliyor. Birincisi bu. İkincisi, çünkü çünkü efendim, özür dilerim yüzlerce e, suçtan zarar gören malıyla veya vücuduna gelen bir takım dar, yaralanma olaylarıyla zarar gören e, kişiler var. Bunlar da şikayetçi olarak gösterildi. Özellikle iddianamede özellikle bunlar yüzlerce kişi gösterildi ama... Bunların çoğunun hem müdahil olup olmayacaklarına ilişkin beyanları alınmadı hem de ifadeleri alınmadı ki bunu usul eksikliği olarak karar verilmeden evvel sanık müdafileri olarak söylemişti avukatlar. Evet ama bu davanın en büyük özelliği hükümeti devirmeye e, teşebbüs suçlamasında e, faillerin gösterilmemesiydi. Şimdi orada kılmamanına zarar verme suçu isnat ediliyor. E, yine insanların yaralandığı, polis memurlarının yaralandığı ile ilgili pek çok iddia var. Şimdi bu iddiaların failleri hakkında dava açılan kişiler değildi. Yani sanıklara sen bu eylemleri icra ettin diye bir e, iddia e, yüklenmiyordu. O failler belli edilmemişti ama sanıklara e, hukuki değerlendirmesi de yapılmadan aslında bir dolaylı faillik e, yüklemesi yapılıyordu. Yani siz gezi olaylarını yöneterek hükümeti devirmeye teşebbüs ettiniz. Bu sırada da işte bu suçlar işlendi gibi bir e, değerlendirme yapılıyordu ve işin ilginci herhangi bir örgüt iddiası olmadığı halde sanki örgüt yöneticilerine yüklenen bir objektif sorumluluk durumu varmış gibi de tümüyle hukuk tekniğiyle ilgili dinleyicilerimizin şimdi başına başını ağrıtmayalım, ciddi bir sıkıntılı adı konmadan bilgilerin yanlış yerde, yanlış biçimde uygulanmasıyla ilgili bir durum vardı. Buraya girmemiş mesela bölge adliye mahkemesi. Ben aslında bölge adliye mahkemesi bir bozma verecekse, Bunu ıı, tartışmasını beklerdim. Bunu tartışmamış. Şimdi diğer bölüm birleştirme ile ilgili siz söylediniz. kavalı hakkında hükümeti devirmeye teşebbüsten beraat verildi. Aynı gün gözaltına alındı. Ertesi gün Tekrar tutuklama verildi ve bu süreçte 309'dan kendisi hakkında dava açılmıştı. Şimdi 309'da anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs. Şimdi e, dinleyicilerimiz artık bizi dinleye dinleye bu konuda bir fikir sahibi oldular. bu az bir vaktimiz suçundu, kaldı Aynur Hanım. Evet, yani teşebbüs suçunda e, anayasa, anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçu hem hükümete hem de meclise yönelik teşebbüs suçlarını da kapsar. Dolayısıyla diyor ki sen bir kişi hakkında bir teşebbüs suçundan beraat verip sonra bir başka teşebbüs suçundan dava açılmış ise ikisi arasındaki bağlantıyı tartışmalısın. Dolayısıyla Kavala hakkında şu an 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davayı da al incele ikisi arasındaki bağlantıyı değerlendirdikten sonra sonuca var diyor. Beşiktaş'taki olaylarla ilgili Yargıtay'daki sonucu bekle belki burada da bir birleştirme vermen gerekir diyor. Ve en son e, mahkemenin yaptığı bir toplantı gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten suç duyurusu vardı. Sen zaman aşımını dikkate almadan karar kesinleştikten sonra suç duyurusunda bulunulmalı demişsin ama sürekli halkı yasal olmayan önceden bildirimsiz biçimde e, meydanlara davet ettiklerini ileri sürüyorsan burada davana bak, Davanın içinde bu iddia ileri sürülmüşse burada bir değerlendirme yapıp hüküm kurmalısın. Dava açılmadığını düşünüyorsan da suç ondan sonra suçturusunu hemen yapmalısın diye bir uyarısı var. Kısaca böyle özetleyebilirim. şimdi bu dava ile ilgili süreci konuşacağız. Ee, hatta bu gezde ilk berat karar veren hakimin aynı zamanda Adanoktar'la ilgili o ağır cezaları veren hakim olduğunu, hatta bu hakimin bu kararı verdikten sonra 30 ağır cezanın birinci heyetinin kapatıldığını ve 30 ağır ceza mahkemesinin bu kararları veren başkanının da e, daha sonra e, 17 ağır ceza mahkemesine atandığını e, ve bu mahkemede görülen başkanının davanın da önemli bir dava olduğunu daha sonra konuşacağız. Şimdi e, bütün izleyicilerimize açık radyo çalışanlarına ve Selahattin Çulak arkadaşımıza e, teşekkür ederim. İyi bir e, hafta ve adaletli e, hukuk güvenliği olan günler dileyelim. İyi günler. İyi günler.